Bismillah. Nazar ve hasedi insandan uzaklaştırması için muska takmanın hükmü Nazar ve hasedi insandan uzaklaştırması için muska takmanın hükmü Muhammed Salih El Münecit Tercüme Muhammed Şahin Soru ben Muska Asma'nın caiz olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Tevhid kitabı ile Bilal Philips'in yazdığı diğer bazı kitapları okudum. Fakat İmam Malik'in Muvatta adlı eserinde Muska'nın bazı çeşitlerini caiz gören hadisler buldum. Aynı şekilde Tevhid kitabı, Seleften bazı kimselerin muskaya izin verdiklerini zikretmiştir. Bu hadisler Muvatta'nın 50. cüzünde 4, 11 ve 14 nolu hadislerde mevcuttur. Lütfen bana cevap verir misiniz? Bu hadislerin sahih olup olmadığını bana bildirir misiniz? Bu konuda bana daha fazla bilgi verebilir misiniz? Size şimdiden teşekkür ederim. Bu soruya verilen cevap: Hamd yalnızca Allah'adır Birincisi, soru soran kimsenin bizden sahi olup olmadıklarını açıklamamızı istediği hadislere ulaşamadık. Bunun da sebebi sorusuna zikrettiği hadislerin aynısını bilemediğimiz içindir. Zira kendisi sorusunda muvatta'nın 50 cüzünü zikretmiştir, oysa muvatta sadece bir cüzdür. Bu sebeple inşallah bu konuda rivayet edilen hadislerden bazılarını zikredip alimlerin bu hadisler hakkında verdikleri hükmü açıklayacağız. Umulur ki soruyu soran kimse istediği şeyi bu hadislerden bazılarında bulur. 1. Abdullah bin Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şu on hasleti çirkin görürdü. 1- Sarı renkli safran gibi güzel koku kullanmak. 2- Saç ve sakala düşen akları siyaha boyamak suretiyle rengini değiştirmek. 3- İzarının elbisesinin Paşasını aşık kemiklerinden aşağıya sarkacak şekilde uzun tutmak. Dört, altı yüzük kullanmak. Beş, tavla oyunundaki olduğu gibi zarlarla oynamak. Altı, kadının kocası ve mahreminden başkasının yanına süslenerek çıkması. zinetini süsünü yabancı erkeklere göstermesi. 7. Felak, Nas ve İhlas surelerinin dışındaki şeylerden Rukiye yaptırmak. 8. Muskalıklar asmak. 9. Erkeğin menisini hanımının fercine değil de dışarıya boşaltması, azil yapması veya hanımına fercinden değil de anüsünden, dübüründen yanaşması. 10. Erkeğin çocuğunu emziren hanımıyla cinsel ilişkiye girmesiyle onu hamile bırakması sonucu annenin sütünün kesilmesine sebep olması. 2. Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep, kocası Abdullah bin Mesud'dan Allah ikisinden de razı olsun rivayet ettiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Arapça yazılmayan ve içerisinde Allah'ın adı anılmayan, rukyeler, nazarlıklar ve kadını kocasına sevdiren Muhammed muhabbet muskalarının her biri ya açıktan ya da gizli olarak şirke götürür. Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep dedi ki, ben, niçin böyle söylüyorsun? Bana Allah'a tevekkül etmemi ve Rukiye'yi terk etmememi mi emrediyorsun? Oysa ben rukyede fayda gördüm. Allah'a yemin ederim ki benim ağrıdan gözüm yaşarıyordu da ben rukye yapması için falenci Yahudi dinin yanına gidip geliyordum. O rukiye yaptığı zaman gözümün ağrısı kesilirdi, dedim. Bunun üzerine Abdullah dedi ki, o ancak şeytanın işidir. Senin gözlerindeki ağrı hakikatte ağrı değildi. Aksine o şeytanın dürtülerinden bir dürtüydi. Yahudi rukiye yaptığı zaman gözüne dürtmeyi bırakırdı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi, Ağrı hissettiğin zaman şöyle deseydin senin için yeterliydi. Ey insanların Rabbi! Bu hastalığı gider, şifa ver. Ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka bizim için hasıl olacak şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan buyur. 3- Ukbe bin Amir'den Allah ondan razı olsun. Rivayet olduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Kim kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak muska takarsa Allah hayatta onun hiçbir işini tamamlamasın. Kim kendisinden göz değmesini Nazarı uzak tuttuğuna inanarak nazarlık takarsa Allah ona rahatlık ve huzur vermesin. Subhanallah. Peygamber Efendimiz böyle demiş, bir dua etmiş. 4. Ukbe bin Amir el Cühenni'den Allah ondan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk heyet geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan 9 kişinin biatını kabul etti ve birinden elini çekti. Bunun üzerine onlar Ey Allah'ın elçisi 9 kişinin biatını aldınız da bunun biatını niçin almadınız? diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde muska, temime var buyurdu. Sonra elini o adamın elbisesine girdirip muskayı eline alıp parçaladı. Daha sonra onun biatını kabul etti. Ardından şöyle buyurdu. Kim muska, temime takarsa Allah'a şirk koşmuştur. İkincisi. İkincisi derken konunun ikinci bölümü. Temaim, temime kelimesinin çoğuludur ki bu çocukların veya büyüklerin boyunlarına asılan veya kötülüğü özellikle de göz değmesini gidermesi veyahut da fayda vermesi için ev ve arabaların üzerine asılan boncuk ve kemikler bu türdendir. Alimlerin muska çeşitleriyle bunların her birinin hükmü hakkında içerisinde uyarılar ve faydalar bulunan görüşleri şunlardır. 1. Süleyman bin Abdülvahab şöyle demiştir. Bilmelisin ki sahabe ile tabiin ve onlardan sonra gelen alimler, içerisinde Kur'an'dan ayetler veya Allah Teala'nın isim ve sıfatları olan muskaların, caiz olup olmadığı konusunda görüş ayrılığına varmışlardır bir grup bu caiz değildir demiştir bu Abdullah bin Amr bin El As ve başka kimselerin görüşüdür bu zahirine bakılırsa Ayşe'den Allah ondan razı olsun nakledilen rivayettir Ebu Cafer el Bakır ve İmam Ahmet de bu görüştedir yani caiz değildir görüşündedir. Hadisi içerisinde şirk olan muskalara yorumlamışlardır. Rukiye yapmak için içerisinde Kur'an ayetleri veya Allah Teala'nın isim ve sıfatları olan muskalara gelince derim ki Bu zahirine bakılırsa İbni Kayyım'ın tercih ettiği görüştür. Başka bir grup bu caiz değildir demiştir. Abdullah bin Mesud ile Abdullah bin Abbas bu görüştedir. Bu zahirine bakılırsa Huzeyfe Ukbe bin Amir ve Abdullah bin Ukeym'in Allah onlar ondan razı olsun rivayetidir. Abdullah bin Mesud'un tabiinden bazı arkadaşları ile Ahmet ve birçok ashabının tercih ettiği başka bir rivayette o ve ashabı bu görüştedir. Son alimler de böyle olduğunu kesin bir dille ifade etmişlerdir. Bu hadis ile bu anlama gelen hadisi delil göstermişlerdir. Çünkü bu hadisin zahiri umumidir, geneldir. Kur'an'dan olması ile Kur'an dışından olması arasında hiçbir fark yoktur. Buna karşılık Rukiye farklıdır. Bunu pikiştiren şey ise sahabenin hadisi birlikte rivayet etmeleri... Ve hadisin geneli ifade ettiğini anlamalarıdır. Nitekim Abdullah bin Mesud'un görüşü de bu doğrultudadır. Ebu Davud Hamza bin İsa'dan rivayet ettiğine göre Hamza şöyle demiştir. Ben Abdullah bin Ukeym'in yanına girdiğimde yüzünde bir kızıldık vardı. Bunun üzerine kendisine muska temimet takmaz mısın dedim. Bunun üzerine o, Ondan Allah Teala'ya sığınırız, dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak muska, nazarlık ve buna benzer bir şey takarsa, Allah Teala onu o taktığı şeyle baş başa bırakır. İşte alimlerin içerisinde, Kur'an ayetleri veya Allah Teala'nın isim ve sıfatları bulunan muska ve nezarlıkların asılması konusundaki görüş ayrılıkları bunlardır. Peki sahabeden sonra insanların, şeytanların isimlerinden veya başka şeylerden yapılan ruhiyelerin asılmasına hatta onlara bağlanmaya, onlara sığınmaya, onlar için kurbanlar kesmeye, onlardan sıkıntı ve ihtiyaçlarını gidermelerini istemeye ve kendilerine iyilik getirmesini istemeye ne dersiniz? Oysa bütün bunlar katıksız, haris, şirktir. Bu ise Allah Teala'nın şirkten uzak tuttuğu ve koruduğu kimseler müstesna insanlarda çoğunluktadır. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği sahabe ve tabi'nin üzerinde bulunduğu, onlardan sonra gelen alimlerin de kitabın bu bölümü ile diğer bölümlerinde zikrettikleri şeyleri iyice düşünmelisin. Ayrıca son yetişen nesillerde meydana gelen şeylere baktığında günümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini ve her şeyde onun garip olduğunu kendi gözlerinle görürsün. Bu durumu Allah Teala'ya şikayet ederiz. 2. Değerli alim Hafız el-Hakem'i Allah ona rahmet etsin. De Bu konuda şöyle demiştir. Muska ve nazarlıklar Kur'an'ın apaçık ayetleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih açık sünnetlerinden olursa bu takdirde bunların caiz olup olmaması konusunda sahabe tabi'in ve onlardan sonra gelen alimler arasında görüş ayrılıkları meydana gelmiştir. Seleften bazı kimseler muska ve nazarlıkları caiz görmüşlerdir. Ayşe, Allah ondan razı olsun. Ebu Cafer, Muhammed bin Ali ve Seleften başka alimler bu görüştedirler. Bazı kimseler ise muska ve nazarlıkları caiz görmemişlerdir. Abdullah bin Ukeym, Abdullah bin Amr, Ukbe bin Amir, Abdullah bin Mesud, Allah onlardan razı olsun ve onun arkadaşları El Esved. Arkame ve onlardan sonra gelen İbrahim en Nihai ve başka alimler, Allah onlara rahmet etsin bu görüş tedirler. Hiç şüphesiz muska ve nazarlıkları caiz görmemek, özellikle de şu günümüzde sakıncalı inanca sebep olan yolu tıkamak içindir. Zira iman, sahabe ve tabi'in kalplerinde dağlar gibi olmasına rağmen, onlar o kutsal dönemlerde muska ve nazarlıkları çirkin gördüklerine göre günümüzde fitne ve belaların yoğun olduğu şu zamanda muska ve nazarlıkları çirkin görmek daha yerinde ve daha uygun bir davranış olması gerekir. Cahil kimseler bu ruhsatlarla haramların özüne ulaştıkları ve bu haramları bir hile ve vesile olarak gördükleri halde, Muska ve nazarlıklar nasıl çirkin, çirkin görülmesin ki? Bunlardan birisi de onlar muska ve nazarlıklara ayet, sure veya besmele gibi şeyler yazmakta. Sonra da onun altına onların kitaplarını okuyanlardan başka hiç kimsenin bilmediği şeytani tılsımlar koymaktadırlar. Yine onlar insanların kalplerini Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmekten çevirip, elleriyle yazdıkları şeylere gönülden bağlanmaya yönel yönlendirmektedirler. Hatta onların çoğu başlarına bir şey gelmediği halde asılsız haberler çıkararak onları ürkütürler. Örneğin onlardan birisi kendisine tutulduğunu bildiği, Kimsenin malını hileyle almak istediği zaman ona gelerek şöyle der. Senin ailene veya malına veyahut canına şöyle şöyle belalar gelecektir. Veya ona şöyle der. Seninle beraber yanında cinlerden bir arkadaş vardır. O kimseye şeytani vesveseden bir takım şeyleri vasfeder ve kendisinde doğru feraset olduğu izlenimini verir, ona çok şefkat ve merhamet duyduğunu ve onun yararına olan şeyleri kazanması için gayret ettiğini söyler durur. Ahmak ve cahil kimsenin kalbi bu anlatılan sözlerin korkusuyla dolunca Rabbinden yüz çevirir, kalbi ve bütün bedeniyle o deccale dönüp ona sığınır ve Allah Azze ve Celle'ye itimat etmesi gerekirken ona itimat eder. Ardından ona şöyle der. Sana vasfettiğim şeylerden çıkış yolu nedir? O şeyleri def etmenin, savmanın hilesi nedir? Sanki zarar ve fayda vermek kendisinin elindeymiş gibi. İşte bu anda onun emeli gerçekleşir ve onun için belki sarf etmek istediği hevesi daha da büyür. Bunun üzerine ona sen bana şunu şunu verirsen o muskadan sana yazarım. Onun uzunluğu ve genişliği şu kadardır diyerek muskayı ona vasfeder. Güzel ve yaldızlı sözler söyler ve bu muska şu şu şu hastalıklara engel olur der. Sen bu muskanın bu inançla birlikte küçük şirk olduğunu görmüyor musun? Hayır. Hatta bu davranış Allah Teala'dan başkasını ilah kabul etmek, ona ibadet etmek ondan başkasına dayanmak, ondan başkasına sığınmak, yaratılanların fiillerine güvenip itimat etmek ve onları dinlerinden soyutlamak demektir. Şeytan insan şeytanlarından olan kardeşleri aracılığı olmadan bu gibi hilelere gücü yeter mi? Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! Azabın bir an önce gelmesini isteyen kimselere de ki rahmanın azabından, rahmanın azabından sizi gece gündüz uyku ve uyanık hallerinizde kim koruyacaktır? Aksine onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. Kur'an'dan Gafil Ayrıca o muskaya şeytani tılsımlarıyla birlikte Kur'an ayetlerinden bazı şeyler yazıp abdestsiz olarak onu asmaktadır. Bu kimse başına küçük ve büyük hades gelmesine rağmen sürekli bu muskayı üzerinde taşımakta, onun içindeki şeyleri hiç kutsal saymamakta ve ona saygı göstermemektedir. Allah'a yemin olsun ki Müslüman olduklarını iddia eden bu zındıkların Allah'ın kitabını hafife aldıkları kadar Allah'ın düşmanlarından hiç kimse onu bu kadar hafife almamıştır. Yine Allah'a yemin olsun ki Kur'an-ı Kerim okunması, ona göre hareket edilmesi, emirlerinin yerine getirilmesi, yasaklarından sakınılması haber verdiği şeylerin tasdik edilmesi, helal ve haram sınırlarının aşılmaması, darbı meselelerinden ibret alınması, kıssalarından öğüt alınması ve onlara iman edilmesinden başka bir gaye için inmemiştir. Çünkü bütün bunlar Rabbimiz Allah Teala katındandır. Bu kimseler ise Kur'an-ı Kerim'in bütün bunları boşa çıkarmışlar. Bütün bunları boşa çıkarmışlar. Ve helal olana değil de haram olan şeylere ulaşabilmek için Kur'an-ı Kerim yoluyla kazanç elde etmek için onu arkalarına atıp terk etmişlerdir. Şayet bir kral veya emir velayeti altında bulunan bir kimseye bir yazı yazıp bunu yap ve şunu terk et senin tarafında olanlara şunu emret ve onları şu şu şu şeyleri onlara şu şu şu şeyleri yasakla demiş olsaydı bu kimse o mektubu alıp okumayıp ondaki emir ve yasakları iyice düşünmemiş ve onu tebliğ etmesi gereken kimselere tebliğ etmemiş aksine o mektubu boynuna veya pazusuna asar ve ondaki hiçbir şeye aldırmamış olsaydı Kral bu davranışından dolayı onu mutlaka en şiddetli bir şekilde cezalandırır ve en acıklı azaba uğratırdı. O halde şu sıfatlara sahip göklerin ve yerin hakimi Allah Teala'nın cezalandırması ve azabı nasıl olur? Ey en en yüce sıfatlar Allah'ındır. Güçlüdür, O güçlüdür, mülkünde güçlüdür. Kainattaki işleri idare etmede hikmet sahibidir. Dünya ve ahirette hamd yalnızca onadır. Yarattıkları arasında hüküm vermek ona aittir. Ölümden sonra hesap ve ceza için dönüşte yalnızca onadır. Kıyamet günü bütün işler ona döndürülür. Ey Peygamber! O halde yalnızca ona ibadet et ve ona dayan. Her işini ona havale et. Ey Resul! Müşrikler ve münafıklar sana iman etmekten yüz çevirirlerse, onlara de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben, ona dayandım, her işimi ona havale ettim. O yüce arşın sahibidir. Muskalar Kur'an ve sünnet dışında bir şeyle olursa bunları asmak şüphesiz şirktir. Hatta bu muskalar Müslümanı İslam'dan uzaklaştırma konusunda fal ve şans okları mesabesindedir. Muskalar, Yahudilerin tılsımları veya heykellere, yıldızlara ve meleklere tapanların ve cinleri kullananların tılsımları olursa veyahut boncuklar, kazıklar, demirden halkalar gibi Kur'an ve sünnet dışında bir şeyle olursa bunları asmak şüphesiz şirktir. Zira bu gibi şeyler dinen kullanılması mübah olan sebeplerden veya bilinen ilaçlardan değillerdir. Hatta bu gibi şeyleri kullanan kimseler bunların özellikle şöyle şöyle acıları giderdiklerine katıksız bir şekilde inanırlar. Bu kimseler putperestlerin putları hakkında inandıkları şeyin aynısını bu muskalar hakkında inanmışlardır. Hatta bunlar cahiliye dönemindeki Arapların cahili şeylerinde kullandıkları ufal ve şans oklarına benzemişlerdir ki onlar bir şey yapmak istedikleri zaman fal okunu 3'e bölerlerdi. Birisini üzerine yap, ikisinin üzerine yapma, üçüncüsünün üzerine ise tekrar dene yazılırdı. Birinin üzerine yap, diğerinin üzerine yapma, üçüncüsünün üzerine ise tekrar dene yazarlardı. Eğer elinde yap çıkarsa işine devam ederdi. Elinde çektiği oktan elinde yapma çıkarsa o işi bırakırdı. Elinde tekrar dene çıkarsa yeniden fal oklarını kullanırdı. Allah Teala'ya hamd olsun ki o bize bundan daha hayırlısıyla değiştirmiştir. O da istihare namazı ile istihare duasıdır. Bu anlatılanlardan kastedilen Kur'an ve sünnetten olmayan bu muskalar Müslümanı İslam'dan uzaklaştırmada bozuk inanç ve şeriata aykırı olduğu için fal ve şans oklarının ortağı ve benzeri mesabesindedirler. Çünkü gerçek tevhid ehli muvahhitler bu gibi şeylere en uzak olan kimselerdir. Onların kalplerindeki iman bu gibi şeyler onların katlerine giremeyecek kadar büyüktür. Onlar Allah Teala'nın dışında bir şeye tevekkül etmekten ve ondan başkasına güvenmekten daha büyük konuma ve daha kuvvetli imana sahiptirler. Muvaffakiyet Allah Teala'dandır. Muskalar, Kur'an ve sünnetten yapılmış olsa bile caiz olmadığını söylemek bizim alimlerimizin üzerinde olduğu görüştür. 3. Daimi Fetva Komitesi alimleri de bu konuda şöyle demişlerdir. Kur'an'dan olmayan muskaların haram olduğu konusunda alimler ittifak etmişlerdir. Kur'an'dan olan muskalar konusuna gelince alimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Kimi alimler bu muskaları asmayı caiz görmüş, kimisi ise haram görmüştür. Bu konuda gelen hadislerin genel oluşu ve şirke götüren yolu tıkaması sebebiyle muskaları asmayı haram görmek daha tercihlidir. Abdüreziz bin Bas, Abdullah bin Gudeyan ve Abdullah bin Kud. 4. Değerli alim Elbani, Allah ona rahmet etsin, bu konuda şöyle demiştir. Bu daralet, sapıklık günümüzde bedeviler, çiftçiler ve bazı şehirli insanlar arasında hala yaygın bir durumdadır. Bunun bir benzeri de bazı şoförlerin arabalarının önlerine ve aynanın üzerine astıkları boncuklardır. Bazıları ise arabasının önüne veya arkasına eski bir at nalı asmaktadırlar. Yine başkaları evinin veya dükkanın önüne at nalı asmaktadırlar. Bütün bunları göz değmesini, nazarı kovmak için yaptıklarını iddia etmektedirler. Bunun dışında daha büyük bela ve musibetler de vardır ki, bunların da sebebi tevhidi bilmemek, tevhide aykırı olan şirki, şirki amellerdir. Zira peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesindeki gaye, Putperestlerin amellerinden olan bu gibi şeyleri ortadan kaldırıp yok etmektir. Günümüzde Müslümanların cahil kalmalarını ve dinden uzaklaşmalarını Allah Teala'ya şikayet ederiz. Allah Teala en iyi bilendir.